geçici haram olan ne demek yani belli bir süre haram ama ileride helal olma ihtimali var demektir yani şu olarak. Bunlar şunlardır yani özellikle söyleyeyim. 1. Başkasıyla evli olanlar. B. Hanımın kız kardeşi olanlar. virgül halası ve teyzesi de olanı, teyzesi olanlar. Şimdi buna ne deniyor ayrıca? Aynı nikah altında buluşamayanlar deniyor. Yani bir kız kız kardeşiyle, bir kız halasıyla, bir kız teyzesiyle aynı nikah altında buluşamaz. Ayet-i de bunun hangi bölüm vardı? Sadece iki kız kız kardeş bu bölümü vardır. ve ente tjma'u beynel uhteyne. İki kız kardeşi bir nikahta bir araya toplamak ifadesi var. Tabii hala ve teyze sünnet tarafından tayin edilmiş ve bu hüküm öylece tamamlanmıştır. Evet. Tekrar ediyorum. Bir kız kendi halasıyla kendi kız kardeşiyle, kendi teyzesiyle bir nikah altında buluşamaz. Ancak işte hanımını boşarsa, daha sonra, iddetten sonra ne olabilir? Onun kız kardeşiyle evlenebilir, halası veya teyzesiyle evlenebilir. Bu yüzden geçici haram deniyor, ebedi haram denmiyor. Bu yüzden gerisin geri dönem, bu yüzden baldızlar eniştenin yanında dikkatli olmak zorundadırlar. Dikkatli olmak derken şu demek. Yani bir insan kendi baldızına, bir insan kendi eniştesine hepten yabancı gibi davranamaz. Bu doğru değildir. Yani akrabalığın kendine ait bir bağı vardır. Yani hoş geldiniz diyebilir, yakınlık gösterebilir ama yabancı olduğunu, günün birisinde de arada evlilik olabileceğini düşünerek tesettürüne ona göre riayet eder ve ona göre davranır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin esma baldızıdır. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma baldızıdır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in yanına gelip gider ve Peygamber Efendimiz Esma'ya yakınlık gösterir. Yani Esma yakınlık görmeye hem şahıs olarak layıktır. Zübeyrin hanımıdır. Zübeyir biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in halası Safiye'nin oğludur. İslam'a yaptığı hizmetler sebebiyle buna layıktır. Yetiştirdiği çocuktan tutunda e, bilgi birikimi, e, ondan sonra aileye uyum sağlama ve yakınlık gösterme açısından ideallerden birisidir. Zübeyir radıyallahu an varlıklı bir insan değildir. Çarşısında, tarlasında, bahçesinde çalışmıştır, eve destek vermiştir. Kısaca akli olgunluğu da son derece yüksek birisidir. Uzun ömürlü de birisidir. Biliyorsunuz Hizyet'in ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir onun çocuğudur. En son o, oydu Mekke-i Mükerreme'de Mekke-Hicaz bölgesi Yezid'i kabul etmemişti. Daha sonunda kabul etmediler Yezid'in yerine geçen de kabul etmediler. Ona biat etmişlerdi ona halife tanımışlardı Mısır ona halife tanıyordu. Biraz daha atak olsaydı büyük ihtimalle bütün hilafeti ele geçirebilecekti. Şöyle diyeyim isterseniz, belki detay bilgiler ama paylaşılmakta fayda var. Yezid, Hazreti Hüseyin'i katlettirmiştir. Emri direkt kendisi vermemiştir ama emri veren Ubeydillah İbni Ziyad, Kufe valisi, Basra'da onun şeyindedir, onu memnun etmek için bunu yapmıştır. Ve ona neden Hüseyin'i, yani her ne kadar laf atmış, ben olsaydım böyle yapmazdım, müsaade etmezdim demişse de, kısaca bunu yapan katili de cezalandırmamıştır veya bu cürmü işleyen cezalandırmamıştır kısaca suça ciddi şekilde ortaklığı vardır ama bu iktidar hırsı olduğu kesindir bunu şunun için söylüyorum pekala Hz. Hüseyin katledildikten sonra şehit edildikten sonra Kerbela kana bulandıktan sonra Yezid kaç kısık hilafette kalmıştır 3 küsur, küsur yıl 3 küsur yıl 3 yıl için değer miydi Tarihe bu kadar kötü ad bırakmak, kıyamete kadar böyle yad edilmek ve Allah'ın huzurunda hesabını vermeye değer miydi? Bu çok acı bir gerçektir. Ama Yezid'in oğlu vardır, Muaviye, dedesinin adını almış. Çok temiz bir gençtir, salet bir insandır, rahatsızdır da. Hırafeti istememiştir. Ama ailede en takvalı o bulunmuştur, o geçirilmiştir. O başa geçmek istememiştir. Abdullah'a haber göndermiştir. Gel, sen buna layıksın, devredeyim demiştir. Gitmemiştir. Demek ki bir imtihan yaşadı. Gitmemiştir. Şam'a gitmeyi tercih etmemiştir. Orada kalmayı tercih etmiştir. Bu insan çok yaşamamıştır Muaviye'de vefat etmiştir. Çok kalmamıştır. Onun için adı da çok fazla bu açıdan bilinmez. Vefat ederken yenile birini de sen, işte saltanlık gibi tayin et denildiğinde... Kaymağını emevi oğulları yiyecek, vebalini ben çekeceğim. Rabbimin huzuruna böyle bir şeyle gitmek istemiyorum demiştir. Vefat etmiş gitmiştir. Boşlukta da kalmıştır. O boşluk devresinden de istifade edilebilirdi. Edilmemiştir. Takdiri ilahinin bazen önüne geçemiyorsunuz. Ama Abdullah İbn-i o devrede nedir? Mekke'dedir. Birçok insan onu harif olarak tanınmıştır. Küfe bile, Basra bile ona bağlanmıştır. Onu tanımaya başlamıştır. Daha sonra tabii gitmediği o Şam'da durumlar değişmiş, başa mervan gelmiş derken kapısına bir gün gelmiştir. Haccaçı dayanmıştır. Ondan önce dayananlar da var. Ve neticede bu aziz insan kuşatma altında uzun müddet dayandıktan sonra kayıplar yaşanınca, yiyecekler tükenince annesinin yanına gelmiştir. Anne demiştir, insanlar ölüyor. Benim yüzümden ölüyor. Teslim olmamı ister misin demiştir. İnsanlar ölmesin. Esma'nın verdiği cevap şudur. Bugüne kadar şehit olanlara yazık edersin. Onlar direndiği, onlar canını verdiği hatıralarını kirletirsin. Kendini asla bir zalimin merhametine terk etme. Biz bunu çok yaptık. Bosna'da yaptık, Filistin'de yaptık. Suriye'de yapıyoruz. Zalimden merhamet bekliyoruz. Irak'ta yaptık. Afganistan'da yaptık. Zalimden ne gün merhamet geldi de merhamet bekliyorsun. Ama Esma'nın sözü yerindedir. Kendini asla bir zalimin merhametine terk etme gerekirse ölmeyi bil demiştir. Bunun üzerine Abdullah cihada devam etmiştir ve şehit olmuştur. Ne yazık ki başını getirerek annesinin önüne koymuşlardır. Bir de annesine sormuşlardır Esma'ya, nasıl buluyorsun diye. Verdiği cevap, katillerinden, canilerinden çok daha güzel bir siması var olmuştur. Bükülmeyen, yılmayan birisidir yapı, yapı olarak. Ama Peygamber Efendimiz onun, Hazreti Ayşe'nin ablasıdır, Ebu Bekir'in kızıdır vesaire vesaire. Ona yakınlık gösteriyor, ediyor. Ama Esma radiyallahu ha bu yakınlıktan istifadeyle mi veya rahatsız sebebiyle, bir gün yanına hafif bir elbiseyle geldiği için Efendimiz ona ikaz etmiştir. Esma demiştir. Bir kadanın yüzünü göstermiştir. Yüzü ve ellerini göstermiştir. Ellerinden başka bütün bedeni avrettir. Ona göre giyinmesini istemiştir. Ona göre dikkat etmesini istemiştir. Yani hem yakınlık gösterecek hem bu ciddi çizgi asla sarsılmayacak. Yani bu gerçeği hep beraber bilmemiz gerekir. Bunu onun için söyledim. Evet yabancı gibi olmaz ama her şeye rağmen böyle bir şeyin varlığı bilinmeli, ölçüler ona göre tayin edilmeleri, ona göre ciddi tavır alınmalıdır. Doğru olan budur. Aynı şekilde hala ve teyzeler de bu konuda öyledirler. Dolayısıyla yani bir damat aynı şekilde kızın halasının elini öpemez, teyzesinin elini öpemez. ya sebebiyle evlilik çok fazla düşünülmüyor ama bu nevi serbest davranışlar çok fazla karşılaştığımız hadiseler arasındadır. Bazen de hala ve teyzeler genç de olabilir. Hep böyle düşünmeyiniz. Benim bir sınıf arkadaşım vardı. Biz ikinci sınıftaydık. Ee, İmam Hatip okulunda. Onun yeğeni yedinci sınıftaydı. Yani ara sıra dayısının kulağını çekerdi. Yaramazlık yaptıkça düşünün. Böyle de olabiliyor. Yani illa şey demek değil. Hadise bu şekildedir. Onun için dikkatli olunmalıdır. Buna ne, ne demiştik? B demiştik. C. Kendisinden üç talakla boşanmış olanlar. Hiç bu taraf aklımıza gelmiyor. Kendisinden üç talakla boşanmış olanlar. Üç talakla boşanmış olanlar ebedi haram değilmiş demek ki. Geçici harammış. Nasıl? Esasen boşanmaya geleceğiz ama istenen şudur. İslam üç boşanma hakkı vermiştir. Bir aile geçinemiyor. Huzursuzluklar yaşanıyor. Bazen geçim de iyidir. O anda öyle bir şey patlak vermiştir ki önüne geçememişlerdir. Nefisler kabarmıştır. Bazen öyle de olur. Bazen iyi geçinenler, birbirleri için fedakarlık edenler daha çabuk kırılırlar. Tekrar ediyorum. Fedakarlık eden insanların kırılma oranları daha çok yüksektir. İki kardeş düşününüz. Küçükten beri birbirlerine didişerek büyüyorlar. Tavsiye ettiğim için değil ama bunların sözleri birbirine kolay kolay kırmaz. Ama iki kardeş düşünün. Abi küçüğünü okutmuş. Çalışmış, çabalamış, kardeşini okutmuş. Büyümüş, eline iş vermiş. Kendisi iş kurmuş, bakmış kardeşi işinle tutunamıyor. Ona işe kendi yanına ortak kalmış. Daha sonra bu kadar iyilik yettiği kardeşe kendine ağırca bir laf söylüyor. Kavga eden kardeşlerin her gün söylediği laflardan birini söylüyor. Bu o kardeşi yıkıyor. Olan hadise bahsediyorum. Ondan sonra fabrikayı da işi de ona devretmiş. Al demiş. Ne yapıyorsan yap. Kırgınlıktan ayrılıp gidiyor. Şimdi insanlar, yani bu nevi fedakarlık yapan, iyilik yapan insanlar daha çabuk kırılırlar. Bu nevi aileler de var. Birbirlerine iyilik yapıyorlar, güzellik. Beklenmedik bir sözle, beklenmedik bir tavırla karşı karşıya gelince hemen kırılgama yaşıyorlar. Aslında aile güzel bir aile. Taraflar güzel taraflar ama bu nevi sıkıntılar oluyor. Bu veya geçinemediler, öyle diyelim. Ve sonunda ayrıldılar. Bu bir talak. İddet süresince bağları devam eder. Talakın çeşitlerini göreceğiz ama bu insanlar iddet içinde de birbiriyle evlenebilirler. İddetleri dolduktan sonra da karşılıklı rızayla birbiriyle evlenirler. Tamam. Şimdi iddet şu demek zaman zaman şimdi yine bana sorulacak büyük ihtimalle iddet demek aynı zamanda rahmin berati demektir. Yani rahimde çocuk yok. Nesep karışıklığına sebep olmayacak. Sadece mesele bu olsaydı bugün ultrasonla bugün tıbbi olarak bakılabiliyor. Dolayısıyla bu kadın hamile değil. Doğa gidip başkası yer. Başka sosyolojik yönleri var, şu su var, bu su var ama benim diyeceğim şu nokta: Bu üç ay, yaklaşık üç ay diyelim. Aynı zamanda evliliğin ciddi bir muhasebesidir. Biz neden buraya geldik? Neydik? Konumuz ciddi miydi? Gerçekten ayrılığı gösterecek bir hadise miydi? Yılların bütün hatıraları, iyilikleri, güzellikleri gitti de biz onun üzerine yaşayamaz hale mi geldik yoksa bu çekirdek doldurmazdı o, o zaman ağrımıza gitti veya ani bir karar verdik mi? Üç ay bunun için bazen üç saat bazen beş saat bile çok ciddi bir zaman dilimidir. Üç ay hayda haydi bir zaman dilimidir. Tamam hatalarımızı anladık, karşı taraf hatalarını anladı. iki taraflı hatalar vardı onlar anlaşıldı bu evliliğe İslamiyet bir kere daha müsaade ediyor. Yeniden evlendiler. Yeniden giderek geçimsizlikler tırmandı, bir daha boşandılar. Üçüncüye de müsaade ediyor. Ama bu sefer ne diyor? Talak ikidir diyor. Üçüncüsünde ya adam gibi tut, imsâkum bimâruh, teslihum bi'ihsân, iyilikle tut veya da İyilikle, ihsanla bırak. Yani bu sonuncudur diyor. Dikkat et. İyilikle tut ne demek? Hukukuna riayet et demek. İyilikle tut ne demek? Geçmişi başına kalkma demek. Birbirinize gerçekten dost olun, yuvanızı koruyun demek. Yok, hayır yine yürüyemedi, artık iyilikle ayır demek. Birbirinizi bırakın. Bu ne demektir? Siz bu yuvada birbirinizi mutlu edemiyorsunuz düzgün yürüyemiyorsunuz. Çünkü yuvada huzursuzluk demek hayatın bütünle tesir eder. Namazın huşusu olmaz. İbadetlerin huşusu olmaz. Hayatın tadı olmaz. Birbirinize dünyayı zinnat etmeyin demek. Tamam. Ondan sonra İslam'ın istediğini siz birbirinizle bu yuvayı devam etmiyor, istemiyorsunuz, edemiyorsunuz, yürüyemiyorsunuz, bir başka yuva deneyin demek. Asıl olması gereken budur. Bir başka yuva denediler. Bu huzuru orada buldular. Tamam. Hayır orada da bulamadılar. Daha sonra oradan da boşandı. Oradan da boşandı. Bir başka yuva tecrübesidir. Ondan sonra geçmiş kocanın kıymeti veya geçmiş hanımın kıymeti yeniden bilinebilir. Yeniden bu tecrübe üzerine bu yuva kurabilir. Bunun için nedir? Bunun için geçici haram deniyor. Yani Tekrar ediyorum. Üç talakla boşanmış bir kadın başkasıyla evlenirse daha sonra adam ölür veya boşanırsa yeniden evlilik kapısı yeniden açılır, yeniden üç talak hakkı gerisin geri gelir. Ama ileride e, elbette tekrar ediyorum zaman zaman gelecek ister istemez. Yani üç talak hakkını sen makineli gibi tak tak sayarsan bu ayrı bir konudur. Üzerinde inşallah duracağız. Ama asıl İslam'ın istediği budur. Yuvanın korunup kullanmasıdır de bir tane daha var bunların dışında tekrar ettik yani başkasıyla evli olanlar dedik. Bir kadının kız kardeşi olanlar, halası, teyzesi olanlar dedik. Üç tarakla boşanmış olanlar dedik. Başka geçici ne olabilir? Zihinlerinizi bir yoklayın. Bunların dışında geçici evlenme yasane ne olabilir? Bir boşanma bu. Hı -hı. Şey, o şey o şey de aynen iki altında buluşamayanlar bölümünde zikrettik. aynı Hı -hı. iki altında. Uvey <gülüyor> kızla hiçbir zaman evlenemez. Yani annesiyle evlendi uvey kız ebedi haramlardandır. Din farkı olanlar. Hı -hı. Din farkı olanlar. Ne <gülüyor> diyorsunuz? Evlenme engeli din farkı olanlar. Müslüman olur. Müşrikten bayanlarla da evlenir Müslüman olursa. Şey, evlilik engeli din farkı olanlar. Evet. Yani din farkı yüzünden evlenemiyor. Yani erkek evet kimle evlenebilir? Ehli kitapla evlenebilir. Ama bir mecusi ile evlenemez, bir şintoiste evlenemez, bir Budist evlenemez, bir Hinduiste ile evlenemez ve sayır. Ama bu insanlar ne olur? Müslüman olur. Bunun manası nedir? E, geçici haramdır. Dolayısıyla evlilik onlara karşı da e, yine o, o şekilde muamele etmelidir. Bir yabancı muamelesi e, görmelidir. Bu insan Müslüman olursa onunla ne yapabilir? O zaman evlenebilir. Aynı şekilde iki taraflı da. Şimdi yaklaşık olarak evlilikle ilgili söylemek istediğimizin ana temelleri budur, bunu söyledik. Belki üzerinde şunu söylemek lazım. Kefaetle ilgili bahsederken ne demiştik? Dindarlığına bakılacak, soyuna bakılacak, nesebine bakılacak ve benzeri ve benzeri günümüzde bir de tahsiline bakılacak ve, ve benzeri söylemiştik. Yine işaret etmiştik tesir ediyor diye. Örf, adet, yapı, işte memleket uygunluğu, şuydu buydu, bütün bunlar tesir ediyor. Bunu derken tabii Latife o yollu bir de hatıra olsun. medine evrede Münevvere'de Hattat Mustafa Efendi vardı. ilim i irfan ehli bir insandı. Daha çok Erzurumlu Mustafa Efendi lakabıyla yaygındı. Erzurumluydu kendisi. Ben onun Hintli bir kadınla evli olduğunu bilmiyordum. Hindistanlı birisiyle evli, evliymiş. Biz giderdik, ziyaret ederdik, duasını alırdık vs. rahmetli oldu. Daha sonra Öğrendim ki Medine'de okuyan taleberden bir tanesi giderek bunun kızını istemiş. Hatta kızına talip olmuş. Erzurumlu hatta Mustafa Efendi'nin talebiye çözü. Evladım git memleketinden adam gibi biriyle evlen. <gülüyor> ben böyle bir hata yaptım. O gündür, bugündür içim dışım yanıyor. <gülüyor> i̇çim dışım yanıyor sebebi şu. Hindistanların yemeğinde ne baharat ararsanız var. Yani yanmayan tarafınız kalmaz. <gülüyor> Şimdi rahmetli Ebu'l Hasan Ennedevi Es-Sıratü'n-Nebeviye diye kitap var. Çok güzel kitapları var. Yani e, diğer eserleri her biri birbirinden güzel doğrusu. O bizi yemeğe davet etti. Mekke'de de bir evleri vardı. Yemeğe davet etti. Hocafendiye hürmeten Hintlilerin yemeğe gitmekten korkuyoruz. Şey olarak hocafendiye acısına da biberine de baharatına katlanalım dedik. Hoca efendi bizim korkuyu bildiği için çok baharat koymayacağız sizi düşünerek diye de haber göndermiş. <gülüyor> Eve vardık elhamdülillah. Yani çok tatlı bir sohbet oldu. Şeyinde yemekler geldi. Bütün ciddiyetimle söylüyorum. Tabağımda 7 köfte, 17 biber vardı. <gülüyor> Saydığım için söylüyorum. 17 biber. Sıcak iklimin biberinin yakması bir başka türlüdür. Şimdi ben sabrettim, acıyı biraz yiyorum, köfteleri yemeyi başardım. Yanımdaki Hintli gördü ki ben biberleri yemiyorum, 17'sini de yedi. Şimdi o zaman Mustafa Sabri Efendi'ye, Mustafa Sabri Efendi diyorum, hatta Mustafa Efendi'yi çok daha iyi anladım. Adamcağızın içi dışı yanmış, ondan sonra dedim e, evladım demiş, git adam gibi memleketinde birisiyle evlen. Bunlar hep tesir eden yani hadiseler. Bunlara dikkat edilmeli ama bunlara dediğim gibi olgunluklar, farklılıklar, hayır ve hasenat bunların hiçbirisinin önüne geçmiyor. Bu başka güzel bir şey. Bunun ötesinde sıkça gündeme gelen bir şey daha var. Akraba evlilikleri. Akraba evliliğini hiç yapmayan, hatta haram gören demeyim ama derecesinde gören. Haramdan korktuğundan başka yerdeki başka haramı işliyor ama bunu işlemiyor. Bu caiz değil denen şeyi yapıyor ama bunu yapmıyor. Bu derecede olanlar var. Ne gibi? Birinci derecede herhalde Arnavutları zikretmek lazım. Makadonyalılar dahil içerisinde var mı sizde bilmiyorum. Trakyalılarda da tesiri var. Evet büyük oranda tesiri var. Bırakın akrabayı kendi mahallesinden, bazen kendi köyünden, bazen kendi şehrinden evlenmez. Bunun gibi şeyler var yani ha hadiseler var. Çerkezlerde de belli oranda var ama Çerkezin hepsinde yaygın değil. Çerkezin, baş Çerkezlerin başka bir musibeti var. Öyle diyeyim. Ben ve İbrahim amca var, Çerkez İbrahim amca. Çok severim. O da dahil. Kur'an-ı Kerim okuyan, ibadetine düşkün olan, e, hafız derecesinde Kur'anı işleyen ve olan ve sair var. Ama Çerkezlerin panayır geldi mi bütün ölçüler gidiyor. İbrahim amca da dahil. O panayırda her şey serbest. Yani ve benzeri. Karadenizlerin kemençe sesini duyduğu, duyunca hocasının bile duramadığı gibi. Onlar panayır duyuldu mu bütün ölçüler gidiyor. Şimdi gerisin geri dönüyoruz. Şimdi akraba evliliklerinden Cenab-ı Allah kimlerin haram olduğunu söylemiş. Hepsini tek tek sayıyor. Dolayısıyla amca kızıyla evlenmek caiz mi? Evet caiz. Pekala işte yakın teyze kızıyla, hala kızıyla veya hala oğluyla karşı tarafı düşünün evlenmek caiz. Bunun sıkıntısı var mı? Hem lehte var hem aleyhte var. Lehte ne var? Oradan başlayayım. Akraba varsa evliliklerde başkasını evlenince küs boşan kolay. Akrabadan evlen boşa bakalım o kadar kolay mı? Dolayısıyla akraba yuvayı ayakta tutuyor. Canlı tutuyor. Kolay kolay boşayamaz. Niye akrabadan evlen? Bir de akrabanın bütün fertleri o yuvayı koruyup kolluyorlar. Boşanmalarına da kapı bırakmadıkları gibi tökezlemede de destekliyorlar. Bu nevi faydaları da var. Biliyorsunuz yani Peygamber Efendimiz'in kızıyla amcasının oğlu Hazreti Ali evleniyor. Bunun gibi başka başkaları da var. Hazreti Hüseyin'in kızı, Cafer'in oğlu var. Cafer'in oğlu Abdullah var. O Abdullah'la evleniyor. Bu daha yani aile arasında epeyce evlilik var. Yani bunu dile getirme şey yok. Ama aile arası evliliklerde deminki dediğim gibi sıkıntı şu bir. irsi hastalıklar. Başkasıyla evlenince taşıyıcılar da ortaya çıkmayan, çocuklara taşınmayan, intikal etmeyen hastalıklar aile arası evlilikte İki tarafta da bu istihar varsa çocuğa intikali büyük bir rakam kazanıyor. Büyük bu zemede sıkıntı var. Ama bu demek değildir ki hep irsi yolla hastalık intikal edecek demek değil. Bu çok gündeme getirildiği için söylüyorum. Akrabalık yoluyla çocukların sakat ve özürlü doğması, doğması 16. sıradadır. Bu gerçeği unutmayalım. İlk sıralardakını kimse söylemiyor. Başta alkoller geliyor. Onları kimse söylemiyor. Akraba evliliğinden dolayı çocukların özürlü doğması ve benzeri oranı nedir? 16. sıradadır. Buna rağmen şu tavsiye edilmez. Bu bir akrabalık, önceden hastalık biliniyorsa, böyle bir irsi intikal varsa doğru değildir. İkinci bir şey daha var. Bu sadece akrabalıkla da evli değil. Aynı mahallede. Aynı sokakta belli oranda Arnavutların veya Trakyalıların bu konuda hakkı var. Büyüyen çocukların birbirleriyle evlenmesi caizdir, çok doğru değildir. Ne dediğimi şimdi anlatacağım. Aynı mahallede büyümüşlerse, birbirlerinin küçüklük hallerini, tozlu topraklı, burnu sümüklü hallerini görmüşlerse, böylece büyümüşlerse çocuklarının içerisinde sonradaki sevgi bağı güçlü olmaz. Çabuk çöker. Uzakta olan insanların bu bağı daha güçlüdür. Bu pratik hayatın getirdiği şeyler. Vaktiyle öbür çocuktan dayak yediğini görmüştür. Babasından dayak yediğini görmüştür. Babasının annesinin sahip döktüğünü, ona beddualar ettiğini duymuştur. Ve benzeri ve benzeri. Kısaca bunlar insanın şuur altına yerleşir. Yeterli saygı ve sevgi evlilik hayatının içerisinde bu durumda çok fazla gösterilmiyor. Bütün bunları göz önünde bulundurmakta fayda. Bu nevi beraber büyüyen çocuklar birbirleriyle evlendiği zaman bir müddet sonra birbirleriyle ilgi ve alakanın azaldığını görüyoruz ne yazık ki. Günümüzde bir başka sıkıntı daha var. Aşırı iç içe bulunmalar, dairede bulunmalar, hayatın içerisinde bulunmalar, duyguları örselediği için artık insanlar, ya gözler dışarıda gezmeye başlıyor, ya bu örsenik duygularla hareket ediliyor ve sıkıntılar birbirini takip ediyor. Ama tekrar ediyorum, yani caiz midir diye soruluyorsa, evet caizdir. Akraba bazen dediğim gibi uzakta yaşar, şu olur, ilgisi ona çok olur. Ee, akraba korukollar yerine göre avantajlı da olabilir, dezavantajlı da olabilir. Bütün bunları göz önünde bulundurmakta fayda var. Evet, burada... Evlilikle ilgili söyleyeceklerimi sorular soldukça yine söyledim ama noktalamış oldum. Bu kadar evli kaldıkları yeter. Şimdi boşayalım. Şimdi boşamayla ilgili bir evliliğin sona ermesi diyelim. Evet. Şimdi baştan söyledik ama son vurgu olarak yine söyleyelim. Yani evlilik büyük bir nimettir. Cenab-ı Allah da insanı, beşeri, bütün varlıkları böyle yaratmıştır. Ayeti kerimede biz her şeyi çifte yarattık. Çift yarattık, vurguları sık geçer. Bunda yani insanlarda da vardır, bu cansızlarda da vardır. Cansızlara bakın. Nötron var, proton var. şey olarak. Elektrogram, proton var. İçe, i̇çerisinde bir çoğun ne vardır? Çiftlik vardır. Yani farklılıklar birbirini tamamen. Artı kutup var, eksi kutup var. Yani ikisi birbirini çekiyor. Aynı kutupları yan yana getirdiği zaman birbirini itiyor. Kutuplar değişmiyorsa, iki mıknatısın. Diyelim ki artı kutuplarını koyun, tak diye iter, öbür tarafı, şak diye birleşir. Şimdi böyle bir... Dünyanın yaratılışında Varlıkların yaratılışında da Bu nevi bir öz özellik var Ona riayet etmeli Evlilik büyük bir nimettir Huzur için nimettir İçerisinde çocuklar için nimettir Anne için nimettir Baba için nimettir Mahremiyet için gözlerden ıraklık için bir yuva Gerçekten büyük bir nimettir Hakkı eda edilen dedeler, nineler için büyük bir nimettir. Ama her şeyden evvel tekrar gelirse insanın kendisi içinde de yuvada yetişecek çocuklar için büyük nimettir. Ve cenab Allah bunun devamını, istikrarını ve huzurunu ister. cenab Allah yuvalarımızı devamlı, istikrarlı, hayırlı, içerisinden İslam'ın filizlenip büyüdüğü yuvalardan eylesin diyoruz. Öbür dilime geçiyoruz. Şöyle bir not düşüyorsunuz. Evlilik ana hatları göz önünde tutulursa iki şekilde sona erer. Bir, fesih. Fes yani, fesih. Onun izahını yazıyorsunuz. Evliliğin akit sırasında veya sonradan meydana gelen eksiklik ya da usul sebebiyle bozulmasıdır. Şahitsiz evlenme ve irtidat halinde ve irtidat yani ikisinden birisi dinden çıkma. İrtidat halinde olduğu gibi. Tabii ileride dile getireceğiz. Mut'a nikahı denilen nikah, muhakkak nikah denilen nikah da bu çerçevededir. Yani sava savaşta değil her türlü artık haram. Artık her türlü mut'a nikahı her türlü haramdır. Mut'a nikahı şu demek yani yaklaşık olarak. Yani nasıl evleniyorlar? Gelin bir yani nasıl diyeyim? İki yıl birbirinize evli kalalım tamam birbirimizi tatmin edelim 2 yıldan sonra herkes kendi yoluna şeklinde. Bunun vakit tayin edilirse veya belli bir süre denilirse daha çok müte muhakkat nikah 2 yıl gibi, 3 yıl gibi, 4 yıl gibi bir zaman dilimi konuşsa. Çünkü Cenab-ı Allah'ın evliliklerin istediği ömür buyuluktur. Yürümez yine de Cenab-ı Hristiyanlarda olduğu gibi Mevla kapıyı kapatmamış. Hristiyanlarda evlilik mukaddestir. Evlenme bir daha biter. Katoliklerde böyleydi. Onlar da gevşetmek zorunda kaldılar. Şimdi Cenab-ı Allah öyle değil. Evet, evliliğin devamını istiyor. Ömür boyu evlilik arzu ediliyor. Ama insan fıtratı ve mizacı kapıyı da tamamen kapatmıyor. Bunu belli şartlara bağlıyor. Ama sen evliliği baştan devamlı istemiyorsun. Ne olacak belli bir zaman dilimi koyuyorsun. Veyahut da işte yürüyebildiğimiz kadar. işte İstanbul'da bulunduğumuz kadar, gurbette bulunduğumuz kadar, şurada bulunduğumuz kadar. Bu şekildeki bir şart ve kayıtla evlenirse... Bu batıldır, caiz değildir. Dolayısıyla bu kendiliğinden fesh, edilme, fesh edilmelidir. Evet. İki, boşanma. Evliliğe eşlerden biri Veya ikisi tarafından ya da mahkeme kararıyla son verilmesidir. Boşanma İslam hukukunda Daha çok talak adıyla anılır. <gülüyor> talak lugatte var olan bir kaydı ortadan kaldırmak demektir. ıstılahta nikah kaydını belli kelimelerle içinde bulunulan zamanda veya gelecek bir zaman içinde Kaldırmaya denir. Şimdi içinde bulunan zaman dedi. Yani diyelim ki şu anda boşuyor. Tamam bu boşama ayrıdır. Bir de felanın evine gidersen. Bir daha şöyle yaparsan. Bir daha fülenle konuşursan. Günümüzde dahalar var. Bir daha internette o sayfalara girersen. Gelen sorular arasında. Bir daha şöyle yaparsan belli bir şarta bağlı olarak veriyor, biz buna muallak talak diyoruz, ama geleceğe yöneliktir. O gerçekleşirse şart, talak otomatik olarak devreye tak diye düşer. Bu ve bende. Fakat kitaplarında bu ibare yaklaşık olarak yani rafu kaydin nikah fil hal deniyor. Nikah kaydının şu anda veya gelecekte kaldırılmasıdır. Bilafın mahsus hususi özellik taşıyan bir lafıza kaldırılmasıdır şeklinde tarif ediyor. Kelime boşama manasına kullanıldığında mastardır. Yani talak şeklinde serbest bırakmak gibi başka manaya kullanıldıysa ıtlak şeklinde. Boşama için kullanıldığında tekrar ediyorum talak kelimesi daha kullanılır. Serbest bırakma manasına geldi ıtlak kelimesi daha çok kullanılır. Atlaka serahahu demek. Serbest bıraktı demektir. O şekilde kullanılır. Boşama ve boşanmanın birçok çeşidi vardır. Şimdi onu yazıyorsunuz. Boşama veya boşanmanın birçok çeşidi vardır. Şu Bundan itibaren dinleyecekleriniz oldukça önemlidir, fıkhıdır, e, zihninizde yer etmelidir. Ben boşanmayla ilgili sorulardan bıktım. Hiç kimseye de boşanma konusunu ona sorun demeyin ondan da baktım. Bunu şerafettin hocamıza sorun. Yani yıkmışlar perdeyi, her şeyi yumurmuşlar. Benden e, e, yapım tamirini istiyorlar. Bu, bu, bu bunu vermeyin. Kendiniz verin artık. Müftü sizsiniz. Tamam? Talak talak yeniden akde ihtiyaç ihtiyacı diyebilirsiniz isterseniz kısaltayım biraz. Yeniden akde ihtiyacı olup olmaması, dönüşünün bulunup bulunmaması, açısından ikiye ayrılır. Bir, rıc'i talak, veya Farsça terkibiyle talak-ı Daha önce söylemişimdir galiba. Farsça terkip Türkçe'ye daha kolay geliyor. Arapça terkipten daha kolay geliyor. Onun için Türkçedeki birçok şey Farsça terkiplidir. Talak-ı olduğu gibi. Medine-i Münevvere Arapça değildir. Farsça terkiptir. Arapçası El Medine-tul Münevvere'dir. Bu Türkçe'ye uzun Mekke'tul Mukarrama. Arapçası böyledir. Farça terkip Mekke-i Mukarremedir. Daha pratik geliyor, daha dilimize şey geliyor. Onun için bizde daha çok o yaygındır. Evet. Ric'i talak neymiş? Onu tarif ediyoruz şimdi. Ric'i talak iddet süresi dolmadan Yeniden bir akde ihtiyaç duyulmadan kocanın boşadığı hanımına dönebileceği talaktır. Şöyle diyelim isterseniz, daha not tutacağız da. Şimdi İslam'ın asıl istediği talak şekli budur. Anlaşıldı? Çünkü evin içindeki huzursuzluğu dışarıdan insanlar duyarsa, akrabalar duyarsa, yabancılar hele de duyarsa veya mahkemede hakimin önünde geçimsizlikler, suçlamalar, saldırılar yaşanır da böyle bir şey derinleşirse Evliliğin geri dönüşü daha zorlaşır. Artık o yaşanan hadiselerin üzerine sünger çekmek olumsuz adına çok zorlaşır. Bu yüzden İslam'ın istediği aile sırlarının çok fazla dışarıdan duyulmamasıdır. Bunun içerisinde mahrem olanı vardır, olmayanı vardır. Ama olanı da olsa, olmayadığını olsa, hele de suçlamalar tarafından birbirinden suçlaması bir grup önünde yapılıyorsa akrabalar önünde yapılıyorsa, her de mahkemede yerli yabancı herkesin bulunduğu bir ortamda yapılıyorsa, bu aile için tehlikelidir, çocuklar için de tehlikelidir. Bu doğru değildir. İslamiyet bunu istemiyor. Dolayısıyla aile içerisinde geçinilemiyorsa, problem aile içerisinde tamam, yürümüyorsa ne olur? Boşanır. Boşanırken de şöyle düşünmelidir. Rıcı italakla saf boşama kelimesini kullanmışsa bu rıcı kabul edilir. Yanana güçlendirici bir şey koymayacak. Yani üç defa değil, şimdi oraya geliyoruz. Bir kere yeterlidir, tamam Bir kere boşama yeterlidir. Üç kere boşadım, ona bir bidat talak diyoruz. Geleceğiz ve günahtır vebaldir. Günümüzde millet de takır takır sayıyor, geri, gerisin geri dönüyorum. Bir kere kullanacak. Bir kere kullanacak, güçlendirici kelime kullanmayacak. Güçlendirici kelime ne? Bir daha gözüm seni görmesin. Aramızdaki her şey bitti bir daha bu evde, bir çatı altında seninle bir araya gelmem. Ve benzeri kelimeler kullanmayacak. Biz yuvaya devam edemiyoruz. Çok arzu ettim, şöyle ettim, böyle ettim ama veya sen, ona, veya bizim mizacımız, huyumuz birbirine tutmuyor, şu şu birbirimizi anlayamıyoruz ve benzeri. Kısaca, bütün bu güçlendireceği kelime kullanmadan saf, boş kelimesini kullanırsa veya rıcı talak talak'ı biliyor da rıcı talakla boşaldım diyorsa bu nedir? Dışarıdan 3 ay iddet süresi beklemeye başlar. İddet süresinin içerisinde iddet 5-6 çeşit iddet vardır. Yani bunu 3 ay kelimesini yuvarlak diye kullanıyorum. Sonra göreceğiz. Paylaşacağız onları. Şimdi yaklaşık diyelim ki 3 ay süresi içerisinde hah, bu iki tarafa da ne alır? Düşünme payı verir. Ne yaptık? Ne ettik de biz bu yuvayı dağıtıyoruz. Değer miydi? Doğru muydu? Yuva yıkmaya değer miydi? Üstelik bu devrenin içerisinde kadın o evde oturacak. Anlaşıldı mı? Aynı evde oturacak. Bu evin içerisinde bir kadına da, erkeğe de eşinin hoşuna gidecek davranışlarda, kusurunu örtecek, hatasını anlayacağını ifade edecek davranışta bulunması da tavsiye ediliyor. Niye? Yuvanın devamı arzu edildiği için. Anladılar ki iki ay sonra biraz da kırgınlık, uzaklık birbirine anlatır. Nedir? Anladılar ki bu boşanma bir hataydı. Dış dünya duymadan yeniden evlenebilirler. Karı koca arasında caiz olup da yabancıyla caiz olmayan bir şey otomatik olarak nikahı geri döndürür. Mesela kucaklaşma gibi. Gerisin veya döndüm ifadesi gibi geri döndürür. Dış dünyada bu talakı duymamış olur. Anlaşıldı? Ama üç talak hakkından birisi de kullanılmış olur. Bundan sonra daha ihtiyatlı hareket edecek. Şimdi ben yazdırıyorum şu olarak. Bu bu ya döndüğünü ifade eden söz de olur, yani dönüş söz de olur, bu ya döndüğünü ifade eden söz de olur, ya da birbirine yabancı, kadın erkek arasında caiz olmayıp, Karı koca arasında caiz olan şehevi söz ve davranışlarla parantez içerisinde mesela kucaklaşma ile karı-koca arasında caiz olan şehevi söz ve davranışlarla mesela kucaklaşma ile gerçekleşir. Böylece evdeki huzursuzluk ve boşanma dış dünyaya aksetmemiş Aile sırları yayılmamış, acılar kökleşmemiş olur. Bu talak, yasaf boşama sözüyle. Veya rıcıi talakla boşandığının veya rıcıi talakla boşandığının söylenmesiyle gerçekleşir. Şimdi durduk. Rıcıi talakla boşandılar. Tamam? Ama iddet sonrası. İddet doldu, bitti, birbirlerine dönmediler. Üç ay geçti, aynı evdeler birbirlerine dönmediler. Bu ne demektir? Bu huzursuzluk derin demektir. Basit değil demektir. Bu sefer, konuşacağız geleceklerde, bu sefer tayin iddetin dolması ile bainleşir. Yani bainleşme demek şu demek. Iddet dolmadan, dış dünya duymadan yeniden evlenebilirlerdi. Ama bundan sonra, bainleştikten sonra artık aile bağı kopmuştur, bitmiştir. Kadın gidip başkasıyla evlenebilir, adam başkasıyla evlenebilir. Tamam, bitmiştir aile. Pekala başkasıyla evlenmedi de boşanmış olarak bekliyor kadın, aradan da bir yıl geçti. Yeniden eski kocasıyla evlenemez mi? Evlenebilir. Niye? Bir talak kullanıldı. Ama bu sefer ne var? Yeniden bir akde ihtiyaç var. Yeniden şahitlere ihtiyaç var. Bunun manası dış dünyadan da duyuldu manasıdır. Yani boşanma gerçekleşti manasında. Anlaşıldı? Yani esasen evlilik bir talakla veya bir rıcı'yı talakla burada olduğu gibi sona erebilir. Anlaşıldı. Onun için üç talak vermek doğru değildir. Üç talak bütün yolu kapatır. Anlaşıldı. İslam'ın da istediği bir şey değildir. Evet. Bunu anlaşıldığını ümit ediyorum. Tamamlıyorum ya zaten cümlelere şey olarak. Edilmiyor. Edilmiyor. Birçok daha söyle, bir kere bir kabul edilmiyor. Şöyle bir kabul edilebilir ancak. Yani günümüzde sıra, o, o sıkıntıları da çöze çöze ilerleyeceğiz. Yani talak konusunun çok yanlış bilgi var. İnsanlar birbirlerine çok yanlış bilgi veriyorlar. Bir insan hanımına sıralıyor. Sen diyor, boşsun, boşsun, boşsun. İşte. Üç kere, beş kere, dokuz kere. Bir de bizimkilerin sağ olsun üçten dokuza. <gülüyor> yani, mü, mübarek, toptancı. <gülüyor> yani. Bir tanesi Abdullah İbni Mesud'a geliyor. Hanımı diyor yüz kere boşadım yetmiş miyim? <gülüyor> Bütün bağı bitirmek istiyorsan üç talak yeterliydi diyor o da. Doksan haşa Cenab-ı Allah'la alay etmeye kalkmışın diyor. Bu hesabını zor versin. Şimdi bunun gibi millet sıralıyor. Şimdi boşanma hukukunu okuyunca göreceksiniz ki boşanmanın bile belli bir şuurla gerçekten dünya ve ahiretimiz için bu evlilik iyi olmuyor demeye dayalıdır. Ama bizde boşanmalar nedir? Hırsa dayalı, kavgaya dayalı ve neticesi günah getirecek bir boşanmadır. Yani insan İslami ölçülerin içindeki boşanmaya neredeyse rastlamıyorsunuz. Böyle böyle bir hadise yaşıyoruz. Sadece boşandıktan sonra eşlerin birbirine zarar vermesi ayrıca haramdır. Boşandıktan sonra o onu bitirmek için çalışıyor, o onu bitirmek için çalışıyor. Ne benzeri. Sadece şunu diyecektim o cümle üzerine. Bir gar boşsun boşsun boşsun dedi. Eğer böyle bir kullanmışsa o kocaya sorulur. Sen bu ikinci ve üçüncü boşamayı veya beş kere söyledim bu kelimeleri. Diğer talakları da kullanma niyetiyle mi söyledin yoksa kulağın iyice duysun öfkelenin duyurmak için yani yani sen, sen hayvanın tekisin hayvanın tekisin diye birisi kız mı söylüyor. Bu nedir? Güçlü söylemek içindir. Veya aklına gelen bütün hayvan isimlerini sıralıyor. Sen eşek, köpek bilmem ne falan filan filansın, domuzdan daha domuz sıralıyor. Bu öfkenin işaretidir. Acaba üç talak verilirken o söylediğini güçlü söylemek için mi söyledi? Yoksa üç talak da veya talakların hepsini aklından geçiriyor muydu? Üç talak niyeti varsa, talakların hepsini aklından geçiriyorsa üç talaktır. Bütün evliliği bitirir ve günahkar da olur. Böyle bir sülüp kullandığı için. Ama hayır, ben onunla kulağı iyice duysun, bu evi bitirdim, tekit deniyor buna, güçlendirmeyi kastettim diyorsa o zaman tarak sayılır. Anlaşıldı? Geleceğiz, devam edeceğiz. Şimdi iddet süresi yazıyorsunuz. İddet süresi, virgül aynı evde bulunma. Ve birbirinden uzak durma taraflara düşünme ve muhasebe, muhasebe derken maddi muhasebe değil, düşünme ve muhasebe fırsatı verir. şayet dönüş olmaz iddet süresi dolarsa talak bainleşir yani yaz yani eşler birbirine yabancı hale gelirler. Artık evi de terk etmesi gerekir. Yani, eh yani eşler birbirine yabancı hale gelirler ve yeni bir akit olmadan şahitler önünde karşılıklı rıza beyan etmeden Yeniden evlenemezler. Her iki durumda da yani ister talak rüci olsun isterse ba'inlesin, beklesin. Her iki durumda da bir talak hakkı kullanılmış olur. Bu talak şekli sonradan yaşanacak pişmanlığı ve içine düşülecek çaresizliği önleyicidir. Kadına da En az zarar veren talak şeklidir. Zarar vermeyen ifadesini kullanmıyoruz. Her talakta zarar vardır. Kadın içinde vardır, erkek içinde vardır. Talaklardan genellikle kadınlar daha büyük zarar görürler. Ah, ah. Yani şöyle diyeyim yani e, e, süslü püslü giyinebilir. <gülüyor> Öyle diyeyim. Olur. Ne zaman? Bâin olduktan sonra evi terk etmek zorunda ve artık yabancıdır. Onun için yabancı kelimesi buna yetmelidir. Tamam. Yani evde, ol evde olduğu gibi giyinebilir, davranabilir. Hatta daha dikkatli de olabilir. Niye? Evliliğin devamı için. Mevla bunu istiyor. İslam da bunu istiyor. Anlaşıldı ama bainleşti artık yabancıdır. Hem artık terk terk edecek evi. Dolayısıyla ne yapacak? Aynı zamanda bir yabancıya nasıl işte giyinip kuşanıp davranıyorsa artık öyle davranacak. Evet. İki. Talak-ı bain. Veya bain talak. Nasıl diyorsanız. Yeni bir akit yapmadan evliliği imkansız kılan boşama şeklidir. Ya ba'in talakla. Boşandığının söylenmesi ya talakı güçlendiren parantez içerisinde aramızda bağ bitti gibi kapatın. Ek kelimeler kullanılması ya da boşamanın kinayeli kelimelerle söylenmesi ile gerçekleşir. Yani boşamada kinayırı kelimeler normal boş kelimesinden daha tehlikelidir. Bir daha gözüm seni görmesin. Bundan sonra senin yerin babanın yanı bir daha bu eve adım atmayacaksın. Ve benzeri gibi yani kelimeler nedir? normal boşama kelimesinden daha ağırdırlar. Yalnız bu tip kelimeler iki türlü kullanılabilir. Yani babanın evine git gözüm seni bir daha görmesin kelimeler iki tip kullanılır. Niçin kullanayım? Niçin? Bir, şu anda çok öfkeliyim. Birbirimizi kırarız, ederiz, gideriz. Şu anda seni gözüm görmesin manasına. Veya babasının evine git, biraz öfkemiz yatışsın manasına. Bu böyle durumlarda, bu kelimeyi kim kullandıysa ona sorulur. Sen bunu ne kazıtla kullandın? Boşama yipti mi kullandın? Birkaç gün birbirimizi görsek, iyi görmesek iyi olacak manasına mı kullandın? Nasıl izah ederse ona itibar edilir. Eğer derse ki boşama vardı o anda kafamda bu boşamadır ve bain talaktır. Anlaşıldı? Baştan ben boşama yani hanımı böyle diyerek boşadım diyorsa zaten izah ihtiyaç çok Kendisi izah ediyor gibi. Bu nevi boşamalara bain taratıyoruz. diyoruz. Bain talaktı demek ki ne gerekiyormuş? Boşandığı andan itibaren artık nedir? Bu iki tarafın rızasına dayalı. Artık hanım bir daha istemezse veya iki taraf bir daha istemezse yeniden evlilik olmaz. Yeniden evlilik için yeni bir akta ihtiyaç vardır. Anlaşıldı? Bu öbür gibi dönmez. Bu talak da ikiye ayrılır. Ba'ini suğra Suğra ne demek? Küçük, Küçük demek. Evet. Küçük, bâin talak yani bâin sonra ve bâin kübra. O da ne? Büyük demek. Bâin-i suğra, bir veya iki talakın verilmesi, Eşlerin yeniden akit yaparak evlenmelerinin mümkün olduğu talaktır. Ayet-i Kerime'de bunun için et talakum marraten der. Yani talak ikidir der bunun. bain Kübra Üç talak verilmiş olup eşlerin yeniden birbirlerine dönmelerinin önünü kapatan tarak şeklidir. Bu durumda eşlerden istenen, bu durumda eşlerden istenen, bir nevi yeni yuva kurmaları ve saadetti saadeti kuracakları bu yuvada aramaları birbirleriyle geçimlerinin kolay olmadığıdır. Böyle bir evlilik yaparlar. Sonra bu evlilikten de boşanırlar. Ve yeniden birbirlerine dönmek isterlerse Evlilik yolu açıktır. Bunun için geçici haram dedik ya. Yeniden üç talak hakkı ve hayat tecrübesi ile ve hayat tecrübesi ise ile birbirlerine dönerler. Bunun içerisinde esasen cezalandırma da vardır. Yani bir insan üç talak kullanıyorsan bilin ki bunun gideceği yer bir başka evliliktir demek, demektir. Bir nevi hadisenin içerisinde cezalandırma da vardır. Evliliğin ciddiye alınması, talakın ciddiye alınması, yuvanın ciddiye alınması vardır. Şimdi ne dedik? Talak bir akte ihtiyaç duyup duyurmama açısından ikiye ayırdık. Birisine rıcı tarak talak dedik yeniden akde ihtiyaç olmadan birleşmenin mümkün olduğu, yola devamın mümkün olduğu akettir. Talakı ı bain ise hayır. Talakı ı bainde ne vardır? İki tarafta yeniden rıza beyan etmeden, yeniden hakim huzuruna veya işte tere huzuruna çıkmadan, yeniden şahitlendirmeden evliliğin gerisin geri dönemediği bir talak şeklidir. Bu sefer yara biraz derinleşir ama bağir kullanmazsa karşılığı ister istemez bu gelir. Böyledir. Evlilikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şerifler biliyorsunuz "Selasun cidduhun ne ciddun ve ne ciddun." Üç şey vardır ki ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Bazı şeyler alayı kabul etmezler. Şakaya gelmezler. Maalesef evlilik hayatında bu nevi şakalar evlilik üzerine şaka olmaz. Yani Latife başka şeyle şakalaşın, başka şeyler söylesin, hayata renk katan, neşe katan şeyler olsun. Ama bu evlilik boşanma boşanmayla, evlilikle, nikahla ilgili şaka olmaz. Bu doğru değildir. Bunu kaldırmaz. Bir insan başkalarının gözü önünde şakacıktan nikahlansa nikah geçerlidir. Tekrar ediyorum şakacıktan boşanmaya kalksalar boşanma geçerlidir. Şimdi bur, bur, bunun gibi yani bunun örnekleri var, şeyleri var ama onlara girmiyoruz ama bu ciddiyetin mutlaka hissedilmesi lazım. Yani doğru olan budur. Buna göre davranılmalıdır. Şimdi bundan sonra nasip olursa bir de talakı ne? sünnete uygun olup olmama bakımından değerleri ayıracağız. Ben onlara not tutturacağım. Onu gelecek derse bırakacağız. Çünkü onun girince nasip olursa onu da bitirelim. Kendi içinde bitirelim. Ama şuraya kadar da biz anlıyoruz ki nedir? Bu hadisenin içerisinde talakın bir ciddiyeti vardır. Bir insan boşama devresinde hanımının nafakasını üstlenmek zorundadır. Anlaşıldı? İskan, nafakanın içerisinde iskan vardır, giyim vardır, gıda vardır. Bunları üstlenmek zorundadır. Bunları kim üstlenecek? Koca üstlenecek. İddiyeti bitinceye kadar bu kadın kocanın hukukuyla ve evlilik hukukuna bağlı olarak beklediğine göre nefaka kimin üzerinedir? Kocanın üzerinedir. Bu devrenin içerisinde davranışlar daha dikkatli olmalı ve insan birbirleriye didişme, yarayı deşmeye, derinleştirmeye yönelik değil, yarayı eğer evliliğin devamını istiyor ise tedavi etmeye yönelik adımlar atılmasıdır. Doğru olan budur. Ama ne yazık ki şahit olduğumuz genellikle bunun hep Tersi nedir? Bunları görüyoruz. Bu da cemiyet olarak İslami bilgiden, İslami şuurdan ve iradeye hakimiyetimizden koptuğumuzun alametleridir. Bunlar. Şimdi yine bu devrenin içerisinde insanlar daha dikkatli davranmalılar. Bunu şunun için söylüyorum. Daha boşanmadan işte başkasına meyledenler, bana telefon ediyor kadıncağız. Hocam kocamı kıskandırmak için birisiyle aramı iyi gösterebilir miyim? Yani bu tam bir cinayettir. Bu dünya bu dünya kabul etmediği gibi önceden de bu var mıydı? Bir sürü vehim ortaya çıkarır. Dehşet dehşettir. Ama şeytan yani girecek kapı arar. Oradan, buradan, şuradan girecek kapı arar ve bu kapıyı bulmak için de gayret eder. Bu nevi soruların varlığı demek zihinde bu nevi düşüncelerin varlığı demektir. Yani kocasını yeniden kazanmak istiyor. Kıskanırmak için kendisini bir başkasıyla irtibatlı gösterecek. Böylece kocasını kazanacak. Bunlar e, cinayet sayılacak. Bu aklı kim verdi bilmiyorum. Birisi verdiyse cinayet sayılacak kadar tehlikelidir. Evet. İnşallah e, bu bir şey. Bunu şimdi öğren, öğreniyoruz ki boşama için tek talak yeterlidir. Ona tek, yeniden e, dönüp inşallah vurgu yapacağız. E, a, ama tek talak yeterlidir. Üç talakı vermek peşe çok tehlikelidir. Ancak bütün alaka anladınız ki bu asla bu yol devam etmez. Bütün alakanın bitişini gerektirir. İleride göreceğiz bu bile doğru değildir. Bir insan eşiyle bütün alakasını bitirmek, sonra ümit bırakmamak, yolu tamamen kapak, kapatmak istiyorsa bile üç talakı aynı anda kullanması yine günahtır. Yine bidat talaktır, caiz değildir ancak geçerlidir maalesef. Sünnete uygun talak, buna bütün alakayı bitirmiyorsa şöyle verecek. Bir kere talak temizlik anında verilir. Bunu da ayrıca ben not ettireceğim. Temizlik anında verilir. Bir, birinci temizlik anında bir talak verecek. İkinci temizlik halinde iki talak verecek. Üçüncü temiz halinde üç talak verecek. Bütün alakayı bitirmek istediği zaman bile böyle yitirecek. Bu nedir? Üç talakı da kullanıyorsun ama üç ay bir süren var demektir. Bunun manası yine de ne kadar bütün alakayı bitirmek istersen iste. Üç ay kendine de karşıya da bir düşünme, bir muhasebe payı ver demektir. Bu önemlidir. Tekrar ediyorum. Biz şimdi üçten dokuza diyenler, yüz talakla boşadık diyenler ve şöyle ettik, böyle ettik diyenler. Daha acı şeyler söyleyenler sıkıntılıdır. Bir şey, bir noktayı daha vurayım. Zifaf gerçekleşmemişse iddet yoktur. Tık diye talak biter. Anlaşıldı? Zifaf gerçekleşmemiş yani gerdeğe girmemişlerse, boşanmışsa talak orada biter. Böyle bir kadına bir insan sen boşsun, boşsun, boşsun dese bunu tekrar söyleyecek. Birinci boşta o kadın boş olur. İkinci ve üçüncüler ıska geçerler. Bir insan kendi hanımı olmayan birisini boşayamaz. Artık kendi hanıma değildir. İkinci ve üçüncüler bu yüzden ıska geçer. Bunu şunun için söylüyorum. Alışveriş yaparken söylüyorum ya kapkacak tencere kavgasından. Kapkacak tencerelerde o kadar olmuyor. golduk takımında çok oluyor. golduk takımının renginden rengi de çok önemli değil. O goltuk takımını Nasıl diyeyim? Oğlanın annesi beğendiyse veya işte nasıl? Ablası beğendiyse, abla anneden daha tehlikeli bilesiniz. Ablası beğendiyse, oğlan da onu aldıysa, cıngar çıkar. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı ne yazık ki boşanmaları. Ama diyelim ki orada herhangi bir sebepten kavga ettiler, boşama gerçekleşti. Üçünü de tak tak tak saydı. Üçünü birden söylemedi de boşsun boşun orada anormal şey saydı. Birincisi geçerlidir, ikinci, üçüncü geçerli değildir. Aklınızda olsun, tekrar dönüp vurgu yapacağız. Noktaladım. Bugün dolayısıyla ne olduk? Boşanmanın genel şeyini aldık. Talakı rücüyü öğrendik. Talakı bidat, e, bidat diyorum, bain talakı öğrendik. Bain-i suğrayı öğrendik. Kübra'yı öğrendik. Bain-i kübra'yı öğrendik. Dolayısıyla bunları aklınıza bir yerleştirin. Bundan sonra da ona bina edelim. Bunlar iyi yerleşmeli. Artık sorular bize gelip durmamalı. Ondan yine de yine de geliyor. Ondan sonra hocam ben söyledim ama osa çok sinirliydim, aklım başımda değildi, zıkkımın kökü. Aklın neredeydi? Şeylere. Ondan sonra kendi yıkıp yumuracak sen tamir edeceksin. Evet. Filmde rol icabı evlenenlerin nikahı geçerli mi? Yani evlenme sıygaları İslam sıygasına uygunsa geçerlidir. Onlar, on, onların zaten ne evliliği, ne boşanmasının neyi belli ki. Ama demek istediğim şu. Hint radıyallahu anh'a, Ebu Süfyan'ın hanımı, müşriklerin liderinin hanımı. Biliyorsunuz Bedir savaşında Utbe onun babasıdır. Kardeşi Şeybe var, bir de oğlu Velid var. Üçünü birden, mübareze çıkıyor bunlar. Öne çıkıyorlar, karşılarına yiğit istiyorlar. Ensardaki gençlere de razı olmuyorlar. Kureyşli olacak diyorlar. Karşılarına Hamza çıkıyor, Hz. Ali çıkıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in büyük amcası var, Haris'in oğlu çıkıyor. Kısaca bunlar yere seriliyorlar. Üçü de gidiyor. Dahasını da kaybediyor. Hint babasını kaybediyor, kardeşini kaybediyor, amcasını kaybediyor. O öfkeye bakın. O Hint, bu Hint. Ve Hazreti Hamza'nın ciğerini yemeye kalkıyor. Bağrını yarıyor, ciğerini çıkarıyor, yiyemiyor, kusuyor. O kadar öfke dolu bir kadın. İslam'a karşı da öfkeli bir kadın. Müslüman olurken peygamber efendimiz ondan biat alıyor. Biat alırken zina etmeyeceksin de var biatın içinde. Ona dair de söz vererek. Hint duraklıyor. Ya Resulallah diyor. Hür bir kadın hiç zina eder mi diyor. Aklı ve mantığı bunu almıyor. Asil bir kadın, hür bir kadın, kalbi seviyeli bir kadın yani zina ayak takımının düşük seviyenin işidir. Gün geldi bizde değer verilen, kendine kıymet verilen, ekranlarda boy gösterenlerin genel hali oldu ve ins insanların gözünde değerleri var. Bunların hiçbirisinin değeri yoktur bilesiniz. Dayının hanımına bayramda elin, e, dayının hanımının bayramda elini öpmek caizmi Değil. Değil bir şey daha söyleyeyim. Yani bu el öpmeyi yani bir insan bakınız kendi bayan için söyleyeyim tabii. Yani erkek için de geçerli ama kendi üzerinde babanın hakkı büyüktür. Elini öpebilir. Babalar daha çok hürmet duyulmaktan hoşlanırlar. Anneler yakınlık görmekten hoşlanırlar. Her oğlan büyüdü de büyüdü de üç beş kuruş kazanıyorsa anne annesine anne haşlık edersin diye birkaç kuruş verilmesinden de hoşlanırlar. Onu saklarlar, gün gelip ona da verebilirler. Ama yani ayrıca annelere gören, gösterilen hürmet ve yakınlık babaların da hoşuna gider. Babalar daha çok sözünün dinlenmesinden hoşlanılır. Anneler daha çok yakınlık görmekten hoşlanırlar. Ama bu ondan öte değildir. Yani elbette ki yengelere yakınlık gösterilmelidir. Ama tekrar ediyorum yani dayının, hanımının elini öpmek doğru değildir. İlm-i Ledün sahibi diye bilinen bir kişi. Ben şu anda dünyada İlm-i Ledün ilmine sahip kişi tanımıyorum. Bilmiyorum. Biliyorsanız bana da söyleyin. Herkes İlm-i Ledün nasıl olsa tahsil nasıl olsa herkes iddia ediyor. Nasıl olsa şey, herkes İlm-i Ledün öyle bir okumamış ama İlm-i Ledün'ü varmış. Vallahi hiç de vara benzemiyor. Bir bayana 21, 23, 29 yaşlarında evlenmezse bir daha evlenemeyeceğini söylüyor. Bu kişi şu an 29 yaşında olduğu için kaybı Allah bilir. Kaybı Allah bilir. Bu endişeyle emin olmadığı bir evle evet diyor. Bu kişiye itibar edilmeli midir? Hayır. Bu durum gelecekten haber verme midir? Evet. Evet. Mücadele suresindeki ayetler de bu konuyla ilgi, ilgili midir? Ha zıhar ayeti kastediyor zannediyorum. zahara geleceğim ben ayrıca onlara geleceğim. bain Kübra ile boşanmış bir kişi başka birisiyle evlenmesi şart mıdır? Şart değil, boşanır, evlenmez hiç kimseyle. Kimse? Eğer zifafa girmeden boşanırsa eski eşine dönebilir mi? Zifafa girmeden bir talaklama boşandı, üçünü birden mi verdi? <gülüyor> Zifafa girmeden ben seni üç talakla boşuyorum derse hepsi gider. Niye? O sırada nikahlı mıdır? Ama demin dediğim gibi boşsun, boşsun, boşsun derse birincisi geçerlidir. İkinci, üçüncü ıska geçer. İddet olmadığı için birinci anladınız mı onu? Alakayı bitirir. Artık hanımı olmayan birisine söylenmiş oluyor ikinci üç. Ama baştan ben seni üç talakla boşadım derse hepsi geçerlidir. Bilesiniz. Eğer kitap bir erkekle Müslüman bir kadın asla evlenemez. Cevap. Fıkıh ahlakı yani tasavvufu içerir mi? Elbette ki. Fıkıhta ihtiyatlı hareket diye daima bir bölüm vardır. Takva diye bir bölüm vardır. Esasen şudur. Yani fıkhın dışına çıkmış bir tasavvuf tasavvuf değildir. Bastıra söylüyorum. İslam fıkhının helal, haram, mübah çizgiverinin dışına çıkmış... Bir tasavvuf tasavvuf değildir. İslam nazarına muteber değildir. Onun için illa istikamet illa istikamet der gerçek tasavvuf ehli. Onun için keramet değil istikamet vurgusunda yaparlar. Bu doğru olandır. Fıkhın içerisinde bir bölüm vardır. İhtiyatlı hareket. Bu daha ihtiyatlı uygundur. Bir başka görüşünü görüşünde dikkate alarak hareket ediniz. Vurguları nedir? Bu güzelliği vurgulamak içindir daman bağıyla, bahçesiyle, bahçeye ekilen çiçekleriyle, güzellikleriyle yaşanmasının adıdır. Eğer bunu bağı, bahçe, çiçeklik yerine sen o konağın olması gereken, şeriat, fıkıh konağının olması gereken yerde gübrelik varsa bahçeye diktiğin milyonla çiçek hiçbir işe yaramaz. Anlaşıldı? Onun için öyle olmak zorundadır. Şöyle diyeyim tekrar ediyorum fıkı şöyle içerir yani var olan fıkhi bilgilerin üstüne bunları en güzel yaşamak zahidane yaşamak dünya düşkün olmadan yaşamak hak yolda levmedenin kınanın kınamasına aldırmadan yaşamak mütevazi yaşamak güzel yaşamak. böyle olursa tasavvuf güzeldir tekrar ediyorum fıkı sarayı olacak daha diyelim ona fıkı sarayı denmiyor şeriat sarayı olacak o sarayı güzelliği içini bezeyeceksin, dışını bezeyeceksin, bahçesini güzelleştireceksin, tasavvuf bunun adıdır. Elbette elbette vardır. <gülüyor> elbette vardır. Ayete kerime de de var. İnnel müminûne'llezîne izerallâhu veclet kulûbuhum. وَإِذَا تُلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ Mümin o kimsedir ki Allah'ın adı anılınca. Kalbi huşu ile ürperen, huşu ile dolan, sevgiyle dolan, ayetlere inandıkça imanına iman katan insandır diye başlıyor. Bu hayatın her devresinde vardır. Evet. Yani fıkıhta boşluk var mı? Fıkıhta Nokta nokta nokta vardır. Yani daha güzelini yapmaya doğru o boşluk demek değildir. Bunun içerisinde tasavvuf bu boşlukta bir daha bir daha mı doğdu? Hayır. Fıkı güzel yaşamanın, Zahidane yaşamanın eseri olarak doğdu. Basit bir şey söyleyeyim. Bazı insan vardır, Abdurrahman ibn Nauf gibi miservere söyleyeyim. Abdurrahman ibn Nauf bildiğimiz en zenginidir. Yaptığı hayrı saymakla bitiremezsiniz. Tebuk Savaşı'nı o aya kaldırmıştır Osmanlı'la birlikte. 1500 deve, bir başka savaşa 500 at, bir başka savaşa 500 deve, bir seferinde yüküyle beraber 700 deve, 40 bine yakın insana azat etmiştir. Böyle bir hayat şekli var. O bunu seçmiş. Ebu Zenil Gıfari radıyallahu anh, bir gölgeli yerim olsun, iki tane de sadece keçim olsun. Bunlar var bende ve bunlar bana yetiyor demiştir. Dünyaya da meyletmek istemiyorum. Kirli'ne de bulaşmak istemiyorum. Böyle yaşamıştır. Böyle yaşayıp tercih etmiştir. Bu ikisinin yaşayışı da güzeldir. Kötü olan şudur. Dünya atına bindin zapt edemiyorsun o seni sürüklüyor. Eğer böyle olsaydı ki böyle olan çok o kötüdür. Ve da farklı zaruret içerisinde yani biz hep sürünüyoruz hep dert yana yana işte hayatı sürdürmüştür. Bu da ayrı bir kötülüktür. Onun için Peygamber efendim fakirlik küfür olay yazdı diyor. İnkarı gelir, niye biz hep sürünüyoruz gelir, kanaatsizlik gelir, başkasının malına göz dikme gelir, varlıkla olana kin ve nefret gelir. Bu da imtihanın bir başka kötü şeklidir. Onun için. eğer bir insan buna rağmen hem dünya malına dizginlere o ayrı güzeldir. Dünya malına metelik vermeden yaşıyor da güzel yaşıyorsa bu da ayrı bir güzelliktir. Peygamber Efendimiz Ebu Zerif için ne diyor? Bu gökyüzü Ebu Zer'den daha doğru sözü birini, sözü birini gölgelendirmemiştir diyor. Bunu yapabilmek de ayrı bir meziyettir. O da onun özelliği. Hayat böyle çeşnisiyle güzel. Ama güzelleriyle güzel. Evet. Karşı taraf hastalığını psikolojik veya yarın bir hastalığı gizliyorsa, nikahtan sonra eşi öğreniyorsa boşanmaya sebep olur mu? Bu hastaların boyutu boşanmayı gerektirecek derecede ise belki evet. Evet. Bir erkek boşandığı karısının nafakasını karşılamaya çalışıp yeni bir evlilikle yapmak isterse bugünümüz şartlarında çok büyük bir maddi yük anlamına gelmez mi? Gelse de bununla sorumlu. İlk önce boşadığı kadının hukukunu yerine getirecek. Hem onu boşadık hem gözü başkasına ona para biriktirecek. Öyle yağma yok. Evet. Eski eşi ve çocuklarına ömür boyu bakmalı mıdır? Eski eşine ömür boyu bakmak zorunda değildir. İddet süresince bakmak zorundadır. Anlaşıldı. Ama çocuğuna ergenliğe ulaşıncaya kadar bakmak zorundadır. Anlaşıldı mı? Çocukların nafakası ergenliğe kadar babanın üzerinedir. Kendi konu kurtarıncaya kadar bir başka. ama eşin nafakası iddet süresince kocanın üzerinedir. Tamam. Yoksa bunun bir süresi var mı? Varmış demek ki. Talak konusunda boşsun lafzı haricinde seni görmek istemiyorum artık benden uzaksın sözlerle talak gerçekleşir mi? Eğer muradı boşamaysa gerçekleşir. Söyledik bunu. Şeyin içinde söylendi. Tekrar döneceğiz buna. Bu sözlerin şaka yollu olanı da aynı mıdır? Yani bu yolların şaka yollu olanı dedik ya kinayi sözlerdir. Başka manaya da gelir. Boşanma niyetli söylenmediyse boşanma olmaz bunlar. Ama yine de aile hayatı içerisinde bu tip laflar güzel değildir. Hele de ciddi anlayacak şeyin bazı şakalar vardır. Bir arkadaşımız vardı. Seni inandırmadan şakanın peşini bırakmaz. Bu doğru değildir. Efendimizin şakalarına bakınız. Birkaç saniye sürer. Bir kadıncağız efendimiz ne diyor? Yaşlı bir kadıncağız cennete yaşlar giremeyecek diyor. Kadının gözlerinden dökülmeye başlıyor. Genç gireceksiniz diyor. Gülme. Şimdi onu sürdürürsen kadıncağız eve gider sabaha kadar ağlarsa bu yazıktır şey olarak. Birisi peygamber efendimizden yara satıyor. Bir deve ihtiyacım var diyor. Gitme için bana bir deve bulur musun? Verir misin diyor. Peygamber Efendimiz hemen diyor, şuna bir deve yavrusu verin diyor. Ya Rasul diyor, ben deve yavrusu ne yapayım diyor. Ben eve gidecek deveye ihtiyacım var. Şimdi köye gidecek deveye ihtiyacım var. Her deve, bir başka devenin yavrusu değil mi diyor. Adam gülmeye başlıyor bu sefer. Şimdi bunun gibi latife o zaman strese sokucu olmamalı. Bizde de o şaka maka yapıyorlar. Bizimkilerin seçtiğine bakın. Yani insanı da seyredeni de geriyor. Ustaca yapanlar var. Seyredeni de germiyor. Daha o şey yaparken bile gülmeye başlıyorsunuz. Ama gerginlik yani e, insana tesir etmemeli şaka hiç öyle olmamalı. Bu nevi şakalar da çok kullanılmamalı. Boşama anında sinirli kari boşamaya geçerli kılar mı? Evet kılar. Evet yani ben sinirliydim, öfkeliydim ne yaptığımı bilmiyordum. Hakikaten keçileri kaçırdıysa tıbben başka. Hayır ondan öteyse geçerli. Sözlü gerçekleşmemiş fakat eşler ayrılıp senelerce ayrı yaşarlarsa boşanmış olurlar mı? Olmazlar. Ama veballi olurlar. Karşılıklı hukuk yerine getirmedikleri için. Veya gurbetteler ona da diyecek bir şey yok. Yani Almanya'ya gitmiş gelmemiş. Bilmem nereye gitmiş gelmemiş. Veya uzun yıllardır orada kalmış. Ondan sonra Zeynep'im Almanya'nın yolunu tuttu. Oralara gitti bizi unuttu diye Türkiye söyler dururlar. Soğan ekmek yiyelim. Dön gel Zeyneb'im. Vaktinde yeseydin Eski eşlerin çocuğu varsa ya da yoksa görüşmelere, görüşmelere çok uygun değil. Belli bir cihetle, ciddiyetle çocukları ona gönderebilir, buluşturabilir, buluşturup teslim edebilir veya ona yani çocuğu bahan ederek buluşmalara doğru değildir. Evet. Ailevi hele de başka evlilik yapmış derse artık yani evlendiği insanların da hukuku vardır. Onlar da riayet etmelidir. Çünkü onlar bu buluşmalardan tedirgin olurlar. Alevi bir bayanla Sünni bir erkeğin evlenmesi doğru mudur? Aleviler çeşitli şekildedir. Tavsiyem evlenilmemesidir. Öyle diyelim. Aleviliğin derecesine göre değişir mi? Evet, derecesine göre değişir ama Alevilerin namaz kılanı biliyorsunuz tekrar ediyorum üçtür. Zeydiler namaz kılarlar, İmamiler namaz kılarlar, Caferiler namaz kılarlar. Geriye kalanın hiçbir ölçüsü yok neredeyse. Allah selamet versin. E, bu sıkıntılı bir şey. Hayır, zifak, zifaf gerçekleşmemişse üç talaktan sonra iddet bekleme var mıdır? Yoktur. Yoktur. İki türlü de yoktur. Yani doğru bir soru. Yani hani boşsun dedik ya, hemen ikisi üçünü ıska geçer diyoruz ya, üç talakla boşsun dediği anda zaten bütün alaka biter. Üç talakla boşanmış insanların tekrar evlenmesi için başka bir evlilik gerektiğinden formültü evlilik yapabilir mi? Doğru değildir. Gerçek evlilik yapmak zorundadır. Yani saadeti bir başka yuvada aramak, gerçek evlilik yapmak zorundadır. Buraya tekrar döneceğiz zaten. Yeah. Efendimizin buyurduğu üç şey vardır. Ciddisi ciddidir Şakası da ciddiyidir ifadesinde üç şeyin diğer ikisi nedir? Birincisi nikah, ikincisi boşanma, üçüncüsü köle azadı. Köle azad etmek. Şakadan hürçün desen hür olur. Evet. Cehalet tarakları geçerse saymak için yeterli bir sebep midir? Cehalet niye öğrenmedin diye evre çevire dövmeyi caiz kılan bir sebeptir. Bu fıkhi değil. Fıkhi değil. Ama öyle şeyler öğreniyorlar ki kendileri iş İslami bilgiye gelince ya hanımı boşuyorsun gidiyor komşu bakkala soruyor. Komşusuna soruyor. Ya ne yıkıyorsun sen, yuvanı yıkıyorsun. Fetvayı bakkaldan alıyorsun, komşu karıdan alıyorsun, komşusundan alıyorsun, bilmem neden alıyorsun. Bana bir arkadaş var şöyle dedi, o namazını kılıyor. Namazı kılan herkes onların gözünde hep hoca, her şeyi bilir. Namazı kıldın tamam, iş yerinde sen hocasın, bütün sorular sana gelir. Gidiyor onlardan soruyor. Kullandığı talep bu derece ciddi olduğunu bilmeyen biri için, maalesef yani bilmemek, İslam devletinin içinde bilmemek mazeret değildir. Küfür diyarındaysa bilmemek mazerettir. Ama İslam diyarında değildir, öğrenmek zorundadır. Onun için bir, bir insan yuvasıyla ilgili bilgi edinmeli. Ticaretle uğraşıyorsa ticareti için bilgi edinmeli. Bir meslekle uğraşıyorsa o mesleğin fıkhi bilgisini edinmek zorundadır. Evet. Ba'in talek ile boşanan kimseler iddeti aynı evde mi beklerler ve ba'in talek ile boşanan iddet süresi dolmadan geri dönmek mümkün müdür? Ba'in talekla boşanan insanlar iddeti aynı evde beklerler. Tamam yine aynı evde bekler. Anlaşıldı? Burası. Ba'in talak bitmeden eşler birbiriyle evlenebilir mi? Ba'in-i bain surada, küçük Ba'in-i -ta evlenebilir. Tamam. İddeti dolmadan evlenebilir. İddeti dolmadan başkasıyla evlenemez. Ama eşiyle evlenebilir. Yani önceki eşiyle evlenebilir. Yabancıyla evlenecekse evlenemez. Anlaşıldı. Soru iyi bir soruya zaten. Yine, yine de gelecek. Talak gerçekleştikten sonra boşanmış olan çiftler... Yerde mi nasıl? Ya da ya da nikah yaptıklarında bayan evleneceği kocasına yeniden mehir isteyebilir mi? Evet, hem de okkalı istesin. Bir daha boşayamasın korksun. Evet, evet zaten yeniden nikah akti demek, şahit ve mehir var demektir. Anlaşıldı? Evet. Üç tarakla boşanan kişilerin tekrar öğrenbilmesi için iki tarafında başından evlilik geçmesi gibi gerekir. Hayır, kadının. Ve bu evlilik gerçekçi bir evlilik mi olmalı? Evet. Üç telakla boşanan kişileri tekrar bir araya getirmek için formatör bir evlilik olabilir mi? Olamaz dedik. Aile büyüklerinin evliliğe el koyması bir talak sayılır mı? Hayır yani e, bu yine geleceğiz inşallah. E, Sır saklanamıyorsa problem büyükse ilk önce ne olur? Aileden kız tarafından bir büyüye erkek tarafından bir büyüye açılır dert. Onlar hakem olurlar, juvayı bir masaya yatırırlar. Eğer onlar boşar, boşayacaksın derlerse yine çiftler boşanırlar. Yoksa onlar boşama yapmazlar, onlar tavsiyelerde bulunurlar. Mesela koca boş işlerle uğraşıyor, çalışmıyor, evdeki ihtiyaçla ilgilenmiyor. Kadın da bu durumdan hoşnut değil, ancak sevdiği için ses çıkartmıyor. Ama kızının bu durumuna üzülen aile bireyleri kızını alıp bir daha onunla birlikte olmayacaksın dese bu ayrılık bir talak olur mu? Olmaz. Ve bu ayrılık 3-5 ay bulursa hükmü ne olur? Evlilik devam eder. Ayrılığa sebep olanlar, adam e, kusurunu, nafakatını temin, evin nafakası onun üzerinde temin etmede kusur gösteriyorsa o da günahkar olur. Yuvasına gitmeyen kadın da günahkar olur. Tamam mı? Anne ve babanın amca, dayı, teyze, halaların elleri öpülebilir mi? Anne ve babanın amca, dayı, teyze ve halaların elleri öpülebilir. Tamam Tekrar sayılalım. Na mahrem mi mahrem mi? Bunlar ebedi haramdırlar. Kişiye kendi annesi, babası, amcası, dayısı, teyzesi, halası ebedi mahremdir. Akrabalık kan sebebiyledir zaten. Tamam ve sallallahu ala seyidil enbiya ve'l ve ahiru en elhamdülillahi rabbil alamin. Bir... Alışveriş merkezlerinden, marketlerde belli bir miktar alışveriş yaptıktan sonra çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Bu çekilişe katılmak caiz midir? Caizdir. Niçin? Bu çekiliş sebebiyle malzemelere ek bir fiyat koymamıza caizdir. Yani müşterilerden içerisinden 10 tanesini hediye verecek. Bunu da çekilişle, kurayla temin edecek. Bu caiz. Ama bu çekilişten dolayı vereceği hediyelerin de masrafını 3-5 kuruşla malların üzerine aksettiriyorsa caiz değildir. Anlaşıldı. Piyongoya dönüşür bu sefer. Onun için. Resmi nikah, dini nikah hükmüne geçer mi? Geçmez. Bunu konuşmuştuk. Evet. Geçmez. Belediye nikahı adana, reisi adına kıyılan nikah nikah değildir. Allah adına nikah kıyılır. İslam'da nokta